Merhaba, Giresun'un Tribulu ilçesinde bir vatandaş köpeklerin kovalaması sonucu denize düşen Karaca'yı kurtardı ve sırtında taşıdı. Yaralı Karaca'yı kayalıklar üzerine çıkartan Enver Yaman, daha sonra bir ip yardımıyla sırtına aldığı Karaca'yı tedavi için milli parklara teslim etti. Yaralı Karaca'yı sırtına alıp deniz kenarından uzaklaştırıldığı o anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hollandalı şirkete Kuzey Ormanları savunmasının çabası sonucu kredi verilmedi. İstanbul'un ekosistemini bozacağı için tartışmalı olan 3. Havalimanı yapımında pay almak isteyen Hollandalı bir şirket Kuzey Ormanları savunmasının kararlı duruşu ve görüşleri üzerine projeden çekilmek zorunda kaldı adı açıklanmayan ve hangi projeyi üstlenmek istediği belirtilmeyen Hollandalı bir inşaat emlak şirketi proje kapsamında kredi almak ve sigortalatmak üzere uluslararası bir kredi kurumuna 2016 yılı içerisinde yaptığı başvuruya olumlu cevap alamayınca çekildiğini duyurdu. Diha haberin aktarımına göre Hollandalı şirket kredi için başvuruda bulunduktan sonra Kuzey Ormanları Savunması ile geçtiği irtibat sonucu proje hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Yetkililerle İstanbul'da bir araya gelen Kuzey Ormanları Savunması üyeleri, toplantıda projenin bölge ekosistemi üzerine bırakacağı kalıcı hasarları, projede yaşanan iş cinayetlerini, projenin kır ve kente etkisini ve projenin şeffaf bir şekilde ilerlemediği de dahil olmak üzere bir dizi itirazlarını aktardılar. Konuya ilişkin geçen ay bu şirket yetkililerinden aldıkları habere göre Hollandalı şirket kredi desteği reddi sonucunda projeden çekildiğini öğrendiler Kuzey Ormanları Savunması. Yapılan açıklamada Both Ends adlı sivil toplum kuruluşundan Niels Hazekamp'ın aldıkları bilgi şöyle. Ne Hollanda şirketinin kimliği ne de başvurunun geri çekilme sebebi açıklanmadı ama Kuzey Ormanları Savunması'nın kaygılarını, Bu sigorta şirketiyle yatırım şirketiyle paylaşma yolunda gösterdiği çabalar Hollandalı ihracatçıların havalimanı projesi konusundaki dahiliyetlerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan sonra umuyoruz ki ihracat kredisi sigortası için yapılan bu başvurunun geri çekilmesi diğer şirketlerin de projelerdeki rollerini yeniden değerlendirmeye iter dendi. Kırklareli'nin bize ilçesine bağlı Küçük Yayda Köyü'nde yapılmak istenen RES'le yani Rüzgar Enerjisi Santrali ile ilgili ÇED toplantısı yöre halkının protestosu yüzünden başlayamadan bitti. Rüzgar enerjisi üretimine karşı olmadıklarını ancak ormanlık alanda kurulmak istenmesinin ağaç katliamına neden olacağını belirten yöre halkı ÇED toplantısı için gelen yetkilileri protesto etti. Toplantı ise böylece başlayamadan sona ermiş oldu. Kadınların ağırlıkta olduğu protestocular iletim hattı için kilometrelerce ormanlık alanda Ağaç kesimi yapıldığını belirterek projeye karşı çıktılar. Doğal güzellikleri ve kentsel dokusuyla Türkiye'nin 14 sakin şehrinden yani Sita Slov'undan biri olan Kırklareli'nin Vize ilçesi son yıllarda yıkım projeleriyle gündemde. Kültürel ve doğal değerleriyle geleceğin korunmuş kentleri arasında yer almak için büyük çaba gösteren yöre halkı Avrupa'nın en önemli doğal alanlarından birine barındıran bölgenin madencilik, çimento ve enerji projelerine kurban edilmesini istemiyor. Vize'nin Küçük yayla Köyü'nde yapılmak istenen rüzgar enerjisi santrali projesi de bunlardan biri. Temiz ve sürdürülebilir enerji üretimine son yıllarda öne çıkan ve savunulan bir model olan rüzgar enerjisi santrallerinde yer seçimi konusunda ortaya konulan uygulamalar, projelerin uygulanmak istendiği yerlerde yaşayan halkla yetkililer arasında tartışmalar yaşanmasına neden oluyor. Dayatmacı bir tavırla uygulanmak istenen projelere tepki gösteren yöre halkı enerjiye değil, enerji gerekçesiyle ortaya çıkan büyük yıkımlara tepkili. Küçük Yayla köyünde inşa edilmek istenen rest ile ilgili chat yani halkın katılım toplantısını yapmak isteyen firma ve ilgili kamu kurumlarının yetkilileri yöre halkının protestosuyla bu yüzden karşılaştı. Büyük bir orman kıyımına yol açacağı belirtilen projeye halka anlatmak için seçilen köy kahvesinin önünde barikat oluşturdu protestocular ve toplantısının yapılmasını engelledi. Ellerindeki Dövizlerde de yaşam alanlarını savunan ifadelere yer verdiler ve yöre halkı bu şekilde sesini duyurmaya çalıştı. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun aylık ortalaması Ocak ayında 406,13 ppm olarak gerçekleşti. Hawaii'deki Mauna Loa istasyonu tarafından ışıklanan verilere göre bu değer 2016'nın Ocak ayında 402,52 ppm 2016'nın Aralık ayında ise 404,48 ppm olarak tespit edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi yani NOAA'ya bağlı faaliyet gösteren Mauna Loa istasyonunda 1958 yılından beri bu ölçümler gerçekleştiriliyor. Atmosferdeki milyon parçacık içinde karbondioksit yoğunluğunu gösteren bu değerin 350 ppm'i aşması iklim değişikliği açısından Güvenilir sınırın aşıldığı anlamına geliyor. Mauna Lao istasyonunda 1958 yılının Mart ayında yapılan ölçümlerde bu değer 317,71 ppm'di. Şimdi Ocak ayında 406,13 ppm. 350 ppm'lik güvenilir sınır ilk 1988 yılında aşılmıştı. Atmosferdeki ortalama aylık karbondioksit yoğunluğu. 1998'in Ocak ayında 350,39 ppm olarak ölçülmüştü. Sanayileşme öncesi 280 ppm düzeyinde olan bu değer son 800 bin yıldır 300 ppm seviyesini aşmamıştı. Şubat ayında gördüğümüz bu anormal sıcaklıkların da Türkiye meteoroloji kayıtları tarihinde en yüksek rakamları bulduğunu söylemekte. Bu durumda fayda var artık daha ne bekleniyor anlaşılmış değil Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.